343. konu Hazreti Peygamber'in ashabına savaş esnasında dağılmamalarını, yol kesip evleri basmamalarını emretmesi. Halk dereler ve vadilerde konakladıklarında bölük pörçük konaklıyorlardı. Hazreti Peygamber, "Sizin dereler ve vadilerde bölük pörçük olmanız ancak şeytandan gelen bir vesvesedir." buyurdu. Bundan böyle onlar herhangi bir yerde konakladıklarında topluca konaklıyorlardı.